اللهم من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن اتبعهم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 Kıymetli dostlar, bildiğiniz üzere Ali İmran suresinin 6. ayeti kerimesinde kaldık. Ki bundan evvel 5. ayeti kerimede Allah azza ve celle hani buyurmuştu. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah azza ve celle'ye gizli kalmaz. Bizler de bu ayeti kerimenin üzerinden aslında amellerimizi koordine etmemiz gerektiğini konuşmuştuk ve çok kutlu, çok hayırlı bir sahabe-i Ebu Dardağ radıyallahu da Konya ilişkin bizlere zenginlik katsın diye misafir olarak ağırlamıştık. Yine Amr İbni Abdi Kays rahimahullah çok ünlü bir muhaddis, alim onun da ahiret günü endeksli bir şekilde amellerini nasıl tanzim ettiğine dair örnek olarak, misafir olarak ağırlamıştık. Bugün ise Allah azza ve celle inayet buyurursa kıymetli dostlar Bakara Suresi'nin 6. ayet-i kerimesinden başlayarak 9. ayet-i kerimesine kadar işlemeyi murat ediyoruz inşallahü rahman. Şimdi ben mealen bir okuyayım isterseniz dostlar. Sonrasında inşallah ayet-i kerimeye ilişkin konuşulması gereken konuların üzerinde de konuşmaya çalışalım باذنilla. Allah azza ve celle al -Imran suresinin 6. ayet-i kerimesini ve sonrasındaki ayet-i kerimelerde mealen şöyle buyuruyor kıymetli dostlar. Esnafullah rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren odur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir. Sana kitabı indiren odur. Onun Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Bunların kitabı bunlar kitabın esasıdır. Diğerler de Kalplerinde eğrilik olanlar Fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için Ondaki müteşabih ayetlerin peşine düşerler Halbuki onun tevilini Allah ve ilimde rasih olanlar bilir Sonra ona inandık Hepsi Rabbimiz tarafındandır derler Bu inceliği ancak Aklı selim sahipleri düşünüp anlar Onlar şöyle yakarırlar Rabbimiz bizi doğru yola ilettikten sonra Kalplerimizi eğritme Bize tarafından rahmet bağışla Lütfu en bol olan sensin. Rabbimiz gelmesinden şüphe edilmeyen bir günde insanları mutlaka toplayacak olan sensin. Allah asla sözünden dönmez. Şimdi kıymetli kardeşler 6. ayeti kerime, 8. ayeti kerime ve de 9. ayeti kerimenin kolektif bir şekilde incelenmesi harmonize edilmiş bir şekilde incelenmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü ziyadesiyle birbirlerini tamamlayan, birbirleri ardında, ardı sıra okunduğu vakit hakikaten e, tesirinin çok daha kuvvetli olduğuna inandığım ayeti kerimeler bu münasebetle inşallah 6. ayeti kerimeyi ve 8. ayeti kerimeyi ve 9. ayeti kerimeleri inşallah harmonize edip birlikte incelemeye çalışacağız. Ama evvelinden 7. Ayet-i Kerime'ye dair yani muhkem ve muteşabih ibarelerinin geçtiği Ayet-i Kerime'ye dair bir şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Kıymetli dostlar mealinde de duyduğunuz üzere Bakara, özür diliyorum. Ali İmran Suresinin 7. Ayet-i Kerime'sinin içerisinde muhkem ve muteşabih konusunu biz bundan 85 ders önce tefsir Furkan'ın 2. dersi e, bağlamında konu başlığı olarak işlemiştik. Yani bugün biz muhkem ve muteşabih konusuna müstakil olarak girmeyeceğiz dostlar. Çünkü muhkem ve muteşabihin manalarının ne olduğunu, muhteviyatının ne ifade ettiğini arzu eden, merak eden kardeşlerimiz tefsirul Furkanın ikinci dersine müracaat etsinler. Orada detaylı bir şekilde inşallah konuyu bulacaklardır. Dolayısıyla biz bunun teferruatına bugün girmiyoruz. Ama 7. ayet-i kerimenin içerisinde bir ibare var ki, vallahi dostlar bugün ziyadesiyle konuşmayı, konuşulmayı hak ediyor diye düşünüyorum. O ise şudur. 7. ayet-i kerimenin o muhkem, muteşabih mevzusunun işlendiği o ayetin içerisinde bir ibare var. Diyor ki Allah Azza ve celle, kalplerinde eğrilik olanlar, Müteşabih ayetlerin ardına düşerler ve bununla fitne murat ederler diyor Allah azza ve Celle. Ve bugün bence bu ibareden hareketle bu konunun konuşulması gerektiğini düşünüyorum dostlar. Şimdi konuşmaya değer dedik. Niye? Bakınız Allah subhanahu ve Teala ne buyuruyor? Onların kalpleri eğridir diyor. Kalplerinde sıkıntı vardır. Onlar fitne Murad etmek için diyor ayetleri deşeler dururlar. Yani onların bir kastı var. Onlar istiyorlar ki insanlar bu ayetin muhatabı olanlar Allah Azza ve Celle'nin hakiki muradını anlamasınlar. Onlar Allah Azza ve Celle'nin arzuladığı bir kulluk sürmesinler. Bunun için ne yapılması gerekiyor? Allah Azza ve Celle'nin ayetlerinin ardına düşülmesi ve onun insanların nezdinde bir fitne tohumu olarak ekilmesi gerekmektedir. Böyle bir tevhili amaçlıyor diyor Allah azza ve celle. Ben de bunun bugün konuşulması gerektiğine inanıyorum. Çünkü hakikaten muasır bir mesele, aktüel bir mesele olduğuna inanıyorum. Şimdi Allah azza ve celle iki tane ifadeye dikkat buyurun dostlar. Açınız 7. ayet-i kerimeye bakınız. Diyor ki kalplerinde eğrilik olanlar. Yani kalplerinde sıkıntı var. Onların bir bakış açısı var ki onlar Müslümanların ve İslam'ın bünyesine fitne tohumu ekmek istiyorlar. Bu kasıtla ayetleri araştırır dururlar diyor Allah Azza ve Celle. İşte bugün biz de bu hastalığa düçar olmuşları inşallah masaya yatıracağız ve ayete ilişkin azımızı da alacağız biiznillahü teala. Şimdi dedik ya bakış açısıyla alakalı onlar Fitne sokmak istiyorlar. Nedir arzuları? Onlar Allah Azza ve Celle'nin hakiki muradı Müslümanların nezdinde anlaşılmasını istiyorlar. Yani Allah Azza ve Celle bir şeyle alakalı olarak bir hüküm verdiyse onların derdi ayetleri öyle tevil edelim ki onlar Allah Azza ve Celle'nin muradını yerine getirmesinler getiremesinler. Onların derdi bu. Şimdi ben de diyorum ki dostlar Bugünün bu ayetin ve bu kısımda size lazım olacak olan azığı söylüyorum ha. Vallahi önemli. Bu ayetin bize öğretisi şu. Sizin dininize kin besleyen, kindarlık duyan, İslam'ı ve Müslümanları tahrip ve tahrif etmeye çalışan insanlardan dininizi öğrenmeyin diyor Allah. Onlara prim vermeyin diyor Allah subhanahu ve teala. Çünkü onların işi sizin bünyenize, sizin aklınıza, sizin gönlünüze fitne tohumları ekmektir. Onlara prim verirseniz, dini onlardan öğrenmeye kalkar iseniz, Allah Azze ve Celle'ye asla razı edemezsiniz. Dolayısıyla bu ayeti kerimenin azı şu, bize düşman olanlardan, bize kin gözüyle, nefret gözüyle, kindarlık besleyen ve bu bakış açısıyla bakanlardan din öğrenilmez. Belki bunu atlarca söyledim bu mikrofonlar aracılığıyla dostlar. 12 sene Hollanda'da ikame ettiği müddetçe ve de özellikle üniversitede öğretim yıllarında inanır mısınız azılı batılı kafirler ve onların kalemşörleri olan oryantalistler ki onların tek bir gayesi vardır İslam'a ve Müslümanlara darbe vurmaktır. Onların tek bir amacı ve ee, düşünceleri vardır o da İslam'ı ve Müslümanları tahrip ve tahrif etmektir vallahi onların İslam'ı anlatmaları benim zoruma gidiyordu bunu daha önce defaaten de söyledim hatırlayınız ya nasıl olabilir düşünebiliyor musunuz İstirham ediyorum bunu sizler bir düşünün sizi çıkmaza sürükleme muradı taşıyan gayesi taşıyan bir adama yol sorulmaz bu makul değildir Akıl sahibi bir kimsenin yapacağı iş değildir. O sizi çukura çıkmaz yola ne bileyim uçurumdan aşağıya yuvarlamayı hedeflerken ona yolunuzu kaybettiğiniz yolunuzu sormanız vallahi makul değildir. Dolayısıyla sizin üzerinizde fitne murat eden birilerine dininizi öğrenmeye gitmeyin diyor Allah. Vallahi bu ayetin belki de bizlere en güçlü azı bu. Çünkü onların işleri, güçleri, ayetleri deşeleyip bizim gönlümüze fitne ateşini düşürmektir. Dolayısıyla bu Alimran suresi 7. ayeti Kerime'yi okuduğunuz vakit, hani kalplerinde eğrilik olanlar ayetini okuduğunuz vakit, bugün batılı kafirler oturmuşlar, ciddi ciddi proje yapmışlar. Onların derdi şu: Biz Allah azza ve Celle'nin dinini nasıl olur da yaşanmaz bir hale getirebiliriz. Dolayısıyla bu gayeyi taşıyan seni fitne çukuruna ve uçurumuna sürüklemeyi gaye edinmiş birisinden dinini alma diyor Allah. Onlara prim verme diyor Allah. Dostunu düşmanını iyi belle diyor Allah. İşte bu Ayet-i Kerime'nin en güçlü azı budur ve bu olmalıdır kıymetli dostlar. Şimdi Dedim ya sizin gayesi, işi, gücü, hayatını İslam'a ve Müslümanlara darbe vurmaya adamış birisine sakın yolunuzu sormayın. Şuraya nereden gidilir diye sormayın. Hele hele dininizi öğrenmek için onlara müracaat etmeyin. Onların tek bir derdi var Müslüman seni fitne tuzağına çekmektir. Allah azza ve celle dinini yaşanmaz hale getirmektir ve bunda senin de baş rol oynamanı ister. Öyleyse bu ayetin azı bu. Kalplerinde eğrilik olanlar seni fitneye düşürmeye çalıştıklarında ve de bunu özellikle bir ayetin üzerinden gerçekleştirmeye çalıştıklarında prim vermeyesin ha Müslüman onlara. Bu ayetin derdi, muradı budur. Peki bu yeni bir mesele mi vallahi değil. Bakınız kıymetli kardeşlerim. Kalplerinde ağırıza olanların ayetlerin üzerine yoğunlaşaraktan fitne çıkarmaya çalışmaları bugünün meselesi değil, Kur'an'ın ilk indiği yılların da meselesidir aynı zamanda ha. Vallahi bu çok önemli bir mevzu. Yani dün nasıl dün nasıl Kur'an'ın ayetlerinin ilk indiği o dönemde, arızalı olan insanlar, kalplerinde fitne muradı taşıyanlar, ayetlerin üzerinden İslam'ı ve Müslümanları, fitne tuzağına çekmeyi murat ettiler ve arzuladılar ise, vallahi bugün de aynıları mevcuttur. Ben iki zaman diliminden de örnekler vereceğim inşallah. Yani anlatmaya çalıştığım şu, bu bugünün meselesi değil, Kur'an'ın indiği ilk dönemde de kalplerinde arıza olanlar ayetlerin üzerinden Müslümanların gönlüne, onların kalplerine, akıllarına, zihinlerine fitne ateşini salma gayreti içerisinde olmuşlardır. Sizi ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o döneme götüreyim. Ebu Bekir Radıyallahu Anh'ı misafir edelim ve yaşadığı o hadiseyi inşallah birlikte etüt etmeye çalışalım ha dostlar vallahi bakınız ayetlerin üzerinden eğer ki bir kimsenin kalbinde arıza varsa eğrilik varsa fitne nasıl çıkartılırmış bakın ne oluyor Ebu an Medine'de bir yere giderken Fahnas isminde bu isme dikkat buyurun Fahnas isminde bir Yahudi ilim adamının haham diyelim artık günümüz tabiriyle Yahudi bilgininin kendi eşrafına ders anlattığını görür. Onlara kendi inançlarına, kendi bilgileriyle alakalı olarak bir şey paylaşıyor. Sohbet ediyorlar. Tabi Ebu Bakr radıyallahu an onların bu halini görünce ki özellikle Fahnası görünce der ki Fahnas. Sen Yahudi bilginisin. Sen bir ilim adamısın. Allah'tan kork. Senin okuya durduğun kitapta gönderileceği mutlak olan bir peygamberden haber verilmiyor mu ki onun adı Ahmet'dir, Muhammed sallallahu aleyhi ve sallam'i kastederek ona iman etmenin vakti gelmedi mi ey fahnas? Sen bunu biliyorsun ve Allah'tan kork. Allah ve Resulünün getirdiklerine iman et inadı bir kenara bırak çünkü vakit gittikçe daralıyor istiyorum ki senin gibi Muhammed isminde sallallahu aleyhi ve sellem birisinin geleceğini bilen ve bunu idrak etmiş birisinin iman etmemesi benim tuhafıma gidiyor iman et orada bir tebliğ çalışması yapıyor Ebubekir Bekir radıyallahu an ve bunun üzerine Fahnas diyor ki Ebebekir sen iyi diyorsun da benim kendisine iman etmemi istediğin o Allah benden borç istiyor. Allahu akbar. Bizden borç istiyor. Hani ayet vardır ya Allah subhanahu ve ta'ala. Allah sizden ahirette misliyle vermek üzere borç ister. Bakınız kalbinde fitne var. Kalbinde arıza var. O iş gücü İslam'a ve Müslümanlara tahrib ve tahribatta bulunmaktır. Gönüllerine fitne ateşi düşürmektir. Bu ayeti okur Ebubekir radıyallahu anh der ki: Biz sen benden ila bir ilaha iman etmemi istiyorsun ki o eğer senin dediğin gibi her şeye kadir olan bir Allah olsaydı, her şeye mutlak kadir ve gücü yeten bir ilah olsa idi bizden borç para istemezdi bu durumda muhtaç sahibi olan o ihtiyacı görülmek üzere bizden istenen de biziz ben böyle bir Allah'a iman etmem çünkü senin Allah'ın benden borç istiyor zengin olan biz fakir olan ise senin iddia ettiğin o Allah'sa ben öyle bir Allah'a iman etmem çünkü o daha kendi karnını doyuramıyor çünkü zengin değil fakir demek ki ki bizden borç para istiyor deyince Ebu Bekir radıyallahu anh Allah adına ve Allah için gadaplanıyor ve Allah için bir tane vuruyor Fahnas'a tabi Fahnas perişan diyor ki vallahi Fahnas kaçıyor ama Fahnas Diyor ki vallahi seninle benim devletimin arasında yani İslam devletini kastederek bir ahitname olmasaydı diyor kellen vücuduyun üzerinde olmayacaktı. Fahnas gidiyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a. Diyor ki Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem senin dostun var ya var. Ebubekir var ya var. Beni dövdü diyor. O arada Ebubekir radıyallahu Anı içeri giriyor. İyi dövmüş ama ha. Abubekr radıyallahu an içeri giriyor. Belli adamın halinden ki Fahnas'ın Resulullah Aleyhissalatu Vesselam hiç tereddüt etmeden soruyor. Diyor ki ya Ebubekr kardeşim seni bu adamı bu kadar dövmeye iten sebep nedir? Niye dövdün bu adamı? Diyor ki Allah için dövdüm ya Resulallah. Vurduysam Allah için kadaplandığım için vurdum. Ama bu öyle bir şey söyledi ki vallahi dayanamadım ya Resulallah. Ne dedi ey Fahnas? Ya Resulallah, bu ayeti i kerimeyi aldı evirdi çevirdi Benim alemlerin Rabbi olan Allah'ıma fakir dedi Muhtaç sahibi olan odur Biz ise onun ihtiyacını gidereceğiz Bizden baksana bir şeyler istiyor dedi Ve Rabbü Teala'yı küçük düşürünce bir tane vurdum ya Resulallah Deyince fahnaz Yalan söylüyor dedi Ben durup duruyordum oturuyordum. O da geldi vurdu yani böyle bir olayın olmadığını söyleyince Fahnaz Allah azza ve celle semanın kapılarını araladı Cebrail'i gönderdi bu vakanın üzerine Dedi ki Allah fakirdir Biz ise zenginiz diyenlerin sözünü işittik Cehennem narı onlar için hazırlandı diyor Allah a. Duyduk diyor o adamın öyle dediğini Anlatmak istediğim ne dostlar? Bir ayeti aldı, evirdi, çevirdi. Alemlerin Rabbi olan Allah'ı fakir yaptı. Muhtaç sahibi olan O'dur dedi. Neyle yaptı? Ayetle yaptı. Niye yaptı? Çünkü onun kalbinde arıza var. O İslam'a ve Müslümanlara darbe vurmayı kendisine gaye edinmiş fitne tohumu ve ateşi yakmanın ve ekmenin derdindedir vallahi dün var idiler dün müslümanların gönlüne fitne tohumunu düşürmeyi gaye edinen ve bunu Allah'ın ayetlerinin üzerinden yapan kalpleri eğri bir sürü adam vardı geldi geçti tarihte ama vallahi aynılarından bugün de var mı var kerim kardeşlerim Allah size cennet versin Vallahi var. Ben size bir örnek vereyim. Çok basit bir örnek. Yani mesela fitne çıkarmaksa, kalbin eğer arızalıysa, vallahi ayetleri istediğin gibi yorumlayabiliyorsun. Çünkü senin işin fitne çıkarmak. Aynı fahnas gibi ha. Aldı ayeti Allah'a fakir dedi ya. Subhanallah, Allah. Şimdi de, Günümüzde bir örnek vereyim. Sağudu billah. İnna nehnu zikre ve inna lehu lehâfidûn. Şüphesiz ki zikri biz indirdik. Onu da koruyacak olan biziz ayeti üzerinden bugün sünnetin vahiy olmadığını söyleyenler yok mu? Vallahi var. Sünneti devredişi bırakmayı murat eden, kalpleri arızalı, fitne tohumu ekmek isteyen insanlar yok mu? Vallahi var. Diyor ki ayet açık diyor Allah. Zikri koruyacağını vaat ettiğini söylüyor. Doğru mu? Ayet doğru. Mealen söylüyorum. Zikri biz indirdik ki Kur'an'ın diğer isimlerinden bir tanesidir. Zikir. Zikri biz indirdik. Ve inna lehu lehâfidûn. Şüphesiz ki onu koruyacak olan da biziz. Diyor ki adam. Kalbi arızalı eğri. Derdi Müslümanların gönlüne, zihnine, fitne tohumunu ekmek ya. Diyor ki buyur, bu ayet bile başlı başına sünnetin vahiy olmadığını anlatmaya yeter diyor. Ben de diyorum ki hey hat, keşke bilseydin. Öyle değil. Çünkü Allah Azze ve Celle zikri koruyacağını söylüyor olması sünneti korumayacağı anlamına mı gelir Allah aşkına söyleyin? Size basit bir cümle söyleyin, vallahi cevabını siz verin. Objektif olalım inşallah, tamam mı? Çok basit bir cümle kuracağım. Objektif olmak kaydıyla da sizden bir cevap istiyorum. İşte bu adamların, kalplerinden maraz olan, hastalık olan adamların derdinin fitne çıkarmak olduğunu buradan anlayasınız. Neymiş? Allah azza ve Celle sünnete değer verse idi diyor. Subhanallah, hadislere değer vermiş olsa idi, onu da koruyacağını vaat ederdi diyor adam bu ayetin üzerinden. <gülüyor> Bir cümle kurayım size. Ben desem ki, bu ayetinde yan yana koyacağız ha. Zikri biz indirdik, koruyacak olan da biziz. Şimdi buradan sünneti korumayacağı anlamı çıkar mı Allah aşkına? Basit bir örnek vereyim. Ben desem ki, Ahmet benim kardeşim, onun koruyucusu da benim dedim. Duyuldu mu dostlar? Ahmet benim kardeşim, onun koruyucusu da benim. Mehmet'in, şurada oturan Mehmet'in de, benim kardeşim olmadığı anlamı çıkar mı Allah aşkına? Onu korumayacağım anlamı çıkar mı bu cümleden? Vallahi çıkmaz. Çıkıyor diyen makul konuşmuyor. Çıkmaz. Ahmet de benim kardeşim, Mehmet de benim kardeşim. Konuşmamın içerisinde demişim ki Ahmet benim kardeşim, onun koruyucusu benim. Bu Mehmet benim kardeşim olmadığı anlamına gelmez. Ama senin derdin Müslümanların gönlüne, zihnine, fitne tohumunu ekmek ise... Ve de senin kalbin arızalıysa bu ayeti tevil etmek çok da zor değil. Öyle de oluyor mu nitekim? O oluyor. Bu ayetin üzerinden sünnetin vahiy olmadığını söylüyorlar mı? Söylüyorlar. Ama vallahi sünnet Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın hadisi şerifleri eğer ki bize sıhhatle ulaştıysa bu Allah azze ve celle'nin gönderdiği vahidir Sünnet sünnet vahidir. Ama senin kalbinde sıkıntı varsa, hani tabir yerindeyse baktığın optik var ya, optik arızalıysa obje de arızalı olur. Dolayısıyla ayetin başına geliyorum. Mesela bakış açısı, doğru yerden bakmak. Kalbinde arızalı olanlara haber veriyor Allah. Onların derdi diyor ayetlerin üzerinden fitne çıkarmaktır. İslam'a ve Müslümanlara darbe vurmaktır. Tahrip etmektir, tahrif etmektir. Uyanık olun diyor Allah. Bu böyle bilinsin diyor alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle. Şimdi kıymetli kardeşler. Tabii bize düşen ne? Onlara itibar etmemek. Doğru mu kardeşler? Prim vermeyeceğiz. Benim dîlimi tahrib ve tahrif etmeye gelmiş adam... Bana dinimi öğretemez. Öğretmemeli. Azılı batılı kafirler bunu gaye edinmişler mi? Edinmişler. İslam'ı hayatta uygulanmaz bir din haline dönüştürmek istiyorlar mı? Evet. Tekrar yeryüzünde İslam tatbik edilmesini kendilerine dert edinmişler mi? Vallahi evet. Onların kalemşörleri var mı? Evet. Evet oryantalist diyoruz onlara ama gel gör ki bugün hocalarının oryantalist olarak kabul ettiği bir sürü göbekten bağlı malum modernist ilahiyatçılar var ülkemizde demem odur ki prim vermeyelim kalplerinde arıza olup İslam'a ve Müslümanlara darbe vurmaya çalışanlar bizim hocamız olamaz bana yol gösteremez bana dinimi öğretemez beni çukura sürüklemeye çalışan adama sen yolunu sorabilir misin ya vallahi bu buna benzer bir gün bunu anlatmak adına ben bunu anlatırken şu aklınızdan sakın açıkmasın he mi dostlar Senin dinini yıkmaya gelen adama sakın yolunu sorma. Sakın. Seni yok etmeye çalışan adamdan dinini öğrenme. Ben bunu anlatırken şöyle aklımızın bir tarafında da bu kayıtlı dursun. Oldu mu muhteremler? Şimdi, kerim kardeşlerim, ekranları başında bizi seyreden kardeşlerimiz, lütfen dikkat buyurun. Halife Abdülhamid Rahimavullah döneminde, biraz tebessüm edelim. Hakikaten çok manidar bir anekdot paylaşmak istiyorum. Konunun daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacaktır şüphesiz. Halife Abdülhamid rahimahullah döneminde bir Müslüman vatandaş öyle diyelim ticaret yapmak ister ve etrafına bakar kimler iyi ticaret yapıyor, kimler çok para kazanıyor. Biraz da çok para kazanmayı da kendisine biraz gaye edinmiş vatandaş. Müslüman kardeşim benim. <gülüyor> Bakmış sağına soluna bir tane Yahudi gözüne çarpmış. Hakikaten adam çok para kazanıyor. Ama böyle hakikaten çok para kazanıyor. Demiş ben buna bir sorayım en iyisi. Bu parayı nasıl kazanıyor? Varmış Yahudi'ye. Kime? Yahudi'ye. Yahudi'ye varmış demiş ki. Demiş ki ya işte Ahmet Mehmet adı neyse yani. Demiş ki şu parayı nasıl kazandığını bana bir söyle demiş ya. Ben de demiş ticaret yapmak istiyorum. Para kazanmak istiyorum. Bana bir yol göster. Bir yordam öğret demiş, Yahudi demiş ki olur demiş sana akıl vereyim, sana bir yol göstereyim, para nasıl kazandır demiş onu en iyi adama sordum ben sana öğreteceğim. Elinde avucunda neyin var neyin yoksa sat yarın buraya gel demiş nasıl bir ticaret yapacağını sana öğreteceğim. Adam heyecanlanmış atı, arabası, evi, altın, akçe ne varsa adam satmış ertesi gün Yahudi'nin huzuruna gelmiş demiş ki ben geldim aha para aha da sermaye şimdi nasıl bir ticaret yapacağız bana bir akıl ver nasıl para kazanacağım ben neyi önereceksin bana deyince Yahudi der ki güzel birinci aşama tamam sermayemiz hazır demiş ki bak şu civarda hiç demiş tilki kuyruğu satılıyor mu demiş yok bak demiş ilk sen satan olacaksın paraya para demeyeceksin demiş bak şu hana. ''Hiç tilki kuyruğu satan var mı?'' demiş. ''Yok. Paraya para demeyeceksin. Tilki kuyruğu seni zengin yapacak.'' deyince adamın aklında da yatmış. Gitmiş sermayesinin hepsine tilki kuyruğu almış. Hana açmış tezgahını. Bir gün siftah yok. İkinci gün siftah yok. Üç gün siftah yok. Bir hafta, on gün, bir ay, iki ay artık sermaye... Yani bitti. Yani adam iflas noktasına geldiğinde... Hancı'ya dert yanmış. Hancı bey demiş ya. Vallahi durum bundan, bundan ibaret. Ben bir işe kalkıştım. Şu anda demiş aradan aylar geçti. Bir tane tilki kuyruğu satamadım demiş ya. Halbuki bu adam böyle böyle demişti. Zengin olacağıma dair bana akıl vermişti deyince. Demiş vallahi bunun çaresi bende değil. Halife Abdülhamid rahimullah, O demiş katiplerini her perşembe hana gönderir. Şikayetini onlara ilet. Onlar ciddiye alırlar, halifeye iletirler. O demiş mutlaka senin için bir çıkış yolu gösterecektir. Dediği gibi de yapar. Uzatmayalım. Katipler gelir. Bizim vatandaş tilki kuyruz satmaya niyetlenmiş o vatandaş meseleyi arz eder katiplere. Der ki durum bundan bundan ibaret. Tamam der biz halife Abdülhamid Rahimavullaha iletiriz. O da uygun gördüğü bir şekilde sizin probleminizi çözecektir der. Katipler huzuruna çıkar halifenin olayları arz ederler. Bu şikayet Abdülhamit'in dikkatini çeker. Der ki bu meseleyle bizzat iyi ben ilgileneceğim. O adam hemen huzuruma gelsin. Tilki kuyruğu satmaya niyetlenmiş o Müslümanı benim huzuruma hemen getirin der. Halife Abdülhamit rahimeullah alırlar gelirler adamı Çıkar halife Abdülhamid'in huzuruna. Der ki kardeşim buyur dinliyorum. O da der ki halife Abdülhamid durum bundan bundan ibaret. Ben ticaret yapmak istedim. Bir Yahudi'ye akıl danıştım. O da bana tilki kuyruğu satmamı önerdi. Aylar geçti bir tane satamadım der. Abdülhamid rahimallah hiçbir şey söylemez. Hiç müdahale etmez olaya. Kardeşim sen dönüyorsun... Hanımdaki pazar yerine tekrar duruyorsun ve tilki kuyruğunu iki altından aşağıya satmıyorsun. Diyor ki halifem ben çeyrek altına da razıyım. <gülüyor> i̇ki altın nerede? Kim alacak? Aylardır bekliyorum. Diyor ki dediğimi yap ferman budur. Ona emir verir. Tilki kuyruğu tezgahın başına dönmesini emreder. O çıkar çıkmaz halife. Abdülhamid rahimahullah hemen bir kanun yayınlar Yahudiler Halife Abdülhamid ile konuşacakları vakit Huzura çıkacakları vakit Yakalarında tilki kuyruğu olacak Siyasete bak Allahu akber Adamın işler bir açılmış sorma gitsin Tilki kuyruğunun hepsini satmış adam Demiş ki tilki kuyruğu satan adamı huzuruma getirin. Abdülhamid çağırmış. Bu sefer yer vermiş Abdülhamid kardeşine. Demiş ki kardeşim sen Allah aşkına bana bir söyle. Allah'ın Kur'an'ını hiç mi okumadın ay mübarek? Allah azza ve Celle'nin onların Müslümanların azılı düşmanları olduğunu bildirdiği ayetlere hiç mi kulak vermedin? Senin... Seni cehennem çukuruna sürüklemeye çalışan, başka bir ifadeyle seni uçuruma sürüklemeyi gaye edinmiş adama yol sorulmaz. Allah'ın ayetlerini hiç mi okumadın Müslüman? Bundan sonra uyanık ol. Sana sonunu hazırlamaya çalışan adama yol sorma Müslüman. Hadi git işine demiş. Bir daha sana tuzak kurana sakına yol sorma. Sonra ikinci fermanı yayınlamış. Tilki kuyruğu olmadığında çıkabilirler diye. <gülüyor> i̇şte halife bu. Feraset bu. Siyaset bu. Biz bizim ardımızdan, bizim kuyumuzu kazanlardan yolumuzu öğrenmeyeceğiz. Kalbinde arıza olup da benim dinime fitne tohumu ekmeye çalışan adama ben dinimi ısmarlamam. Ismarlamayacağız. Hani Nasrettin Hoca Timur'un askerleriyle bir yerde otururken şöyle Timur'un askerinin bir tanesi gözüne çarpmış demiş ki e ya senin mezhep imamın kim demiş ya? O da şöyle göğsüne vurarak demiş ki Ali İmamı Timur demiş. İmam Timur demiş. Orada birisi de demiş ki hocam buna sor demiş. Abdestten sor zekattan sor haçtan sor fıkıktan sor deyince Nasreddin Hoca gülmüş biraz demiş ki, mezhep ibamı demiş Topal Timur olanın demiş hiçbir şeyine demiş ilave soru sorulmaz. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Bizim dinimizi yıkmaya çalışanlara bir soru sormayız. Biz dinimizi onlardan öğrenmeyiz. İşte bu ayeti kerime, ayeti celiliyle yatayi ve bizi bunu öğretiyor. Kalbinde ağrıza olup kendisini İslam'a ve Müslümanlara darbe vurmaya adamış birilerine din ısmarlanmaz. Ismarlayan modernistlere prim verilmez. Uyanık olacağız. İşte bu ayeti kerime, ayeti celile-i tayyibeler bize bunu öğretiyor. Rabbim öğüt almayı cümlemize nasip etsin inşallah. Dedik ki kıymetli kardeşler, 6'yı, 8'i ve 9'u, bu ayetleri kolektif bir, bir şekilde yani harmonize ederekten işlemeye çalışacağız. Onun gayreti içerisinde olacağız inşallah dedik. Dolayısıyla şimdi o ayetlere geldik. 6. ayet-i kerimede Allah Azza ve celle buyuruyor ki size diyor rahimlerde şekil veren biziz. Allahu akbar. O ayetin ihtişamına bakar mısınız dostlar? Bir hiçken Allah Azza ve celle ne diyor ayet-i kerimesinde? fi ehseni takvim en güzel surette yarattık diyor ya Allah öyle bir kıvama getiriyor alemlerin Rabbi olan Allah. Ama ne ilginçtir ki dostlar subhanallah hemen 8. ayet-i kerimeye bakınız. Biz öyle aciz kullarız ki Allahuazza ve celle'nin duayı bile Allah bize öğretiyor. Diyor ki Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz ve hab lana rahme. Ya Rabbi sen bize Rahim'de şekil verdin. Türkçesi budur ha. Biz hiçken bizi var ettin. Varlığından haberdar ettin. Öyleydi. Ve Allah bize şekil verdi. Fî ahsen takvim. takvîm. ve en güzel suret Allah bizi yarattı. Sonra diyor ki Allah. Ama öyle oluyor ki doğruyu gördükten sonra siz. Eğriye de kaçıyorsunuz kayıyorsunuz. Allah azza ve celle'nin rızasından uzaklaşıyorsunuz. İstikamet olabilmek için de böyle dua edin diyor Allah. Allah bizi doğruya eriştirdikten sonra ayaklarımızı kaydırmasın dostlar. Vallahi bu çok önemli. Sonra 9. ayet-i kerime muhteşem. Diyor ki hiç diniz yarattım. Doğru doğru yol üzere istikamet yol üzere sineyiz. Ayağınız kayabilir. Diyor ki ha, bunların hepsine birlikte şöyle bir göz atın. Çünkü kendisinden şüphe edilmeyen bir günde ben sizi huzuruma toplayacağım. Allahu akbar. Bu ayetleri böyle art arda düşündüğümüz zaman vallahi bizim için ziyadesiyle azık taşıyor bünyelerinde. Nedir? Bir, aciz olduğumuzu unutmayacağız. Doğru mu kardeşlerim? Çünkü biz bir içken Allah bize Rahim'de şekil verdi. Her zaman sormuşumdur. Şu tırnaklarımıza giden sert kalsiyumun gözüne gittiğini düşün. Allah'u akber. Doğru mu kardeşler? Allah'u akber. Çoklarca örnek verilebilir. Yapılan ufak bir araştırmadan bir iki tanesini sizlerle paylaşayım inşallah kardeşler. Vallahi insanın acziyetini sık sık hatırlamalıyız ki... Doğru yoldan sapmama gayreti içerisinde olalım. Bu duayı sıklaştıralım. رَبَّنَا لَا تُز۪ي قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْلَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً Bu ayeti çok okumak lazım. Bu duayı bize bizatihi öğreten Allah'tır. Onun için sık sık acziyetimizi hatırlamak lazım. Vallahi. Bakınız. Şimdi bir hareket yapacağım size dostlar. Güldüm doğru mu? Görmeyen var mı? Tekrar ediyorum bakın güldüm. Bak gülen kardeşlerimiz de var ben güldüm diye. Vallahi bir insanın gülmesi için 17 tane muhtelif kasının hareket etmesi gerekiyor. 17 tane farklı kas sırf bu gülücüğü gerçekleştirebilmek için harekete geçiyor. Haberimiz bile olmuyor bak gülüyorum yine. 17 tane kas şu çalışıyor Allah'a u Ekber haberimiz bile yok hatta şimdi kaşımı çatıyorum bakınız çattım çok da çatarız değil mi yeri geldiği zaman özellikle Müslümanlara ihanet edenleri gördükçe duydukça Müslümanlar kan ağladıkça bu kaşımız hiç aşağıya inmez oldu sırf kaşımızı çatmamız etrafındaki 43 tane kasın çalışmasıyla mümkün 43 taneye haberimiz bile yok. Bir tanesi yatıyor mu? Çalışıyor mu? Aktif mi? Değil mi? Vallahi aciziz. Allah bize rahimle şekil verdiğini söylüyor. Hiçbir şeyden haberimiz yokken. Sonra diyor ki doğruyu da gösterdim ben size. Siz hidayet üzere iken olur da diyor dalalete ve sapkınlığa düşmeyesiniz. Şöyle de dua edin diye Allah öğretiyor bize. Çünkü bilesiniz ki Kendisinden şek ve şüphe edilmeyen o günde ben sizi huzuruma toplayacağım, amellerinizden hesaba çekeceğim. Allahu akbar. Ne diyor biliyor musunuz ayetin sonunda? Tüyler ürpertici. İnnallâhe lâ yuhliful mi'at. Allah ise sözünden dönücü değildir. Yani o gün gelecek, sizi hesaba çekeceğim. Siz bir hiçtiniz, Sonra öyle yürür oldunuz ki Rahman'ın arşında karşı dağları ben yarattım dercesine. Hemen örnek vereceğim size. Doğru iken doğru yoldayken sapkınlığa düşmüş yolunu kaybetmiş hidayeti kaybetmiş birisini örnek vereceğim. Kardeşiniz Abdullah genellikle hayırlı insanlardan hep örnek vermiştir. Ama bugün bir terbiye sizin üzerinden terbiyeyi öğrenme kabilinden Allah'ın lanetinin onun üzerine olduğu birisini misafir edeceğim. isteyerek değil ama ibret alalım diye ha. Kimi Recal ibni Unfuz. lanetullahi aleyh. Doğruyken Allah'ın razı olmadığı gadabına dükar nasıl olunur bir anlatayım. Onun için bu duayı çok yapalım ha dostlar. Çünkü akıbetimizin nasıl olacağını bilmiyoruz. Alim birisine sormuşlar. Demişler ki hiç güldüğünü görmedik. Sonucu daha duymadım ki demiş. Hangi sonucu? Cennet mi cehennem mi bilmiyorum ki nesine güleyim. Akıbeti bilmiyoruz vallahi. Onun için sık sık dua etmeli ve demeli ki Rabbena La tuzih kulübena Ba'de iz hedeytena Ve heblenâ minledun ka rahme Çünkü bu recal akibetini nasıl olacağını bilmiyordu Ebu Hureyre radıyallahu an rivayet ediyor Diyor ki biz bir heyetle birlikte Resulullah aleyhissalatu vesselamın huzurunda idik Dikkat buyurun ha dostlar 6, 8 ve 9 ayetleri vallahi anlatırcasına bir örnek Ebu Hureyre diyor ki Resulullah'ın huzurunda oturuyorduk bir heyet olarak durup dururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi içinizde öyle birisi var ki azı dişinin büyüklüğü cehennemde Uhud dağından büyük olacaktır Allahu akbar tekrar edeyim mi? İçinizde öyle birisi var ki azı dişinin büyüklüğü cehennemde Uhud dağından büyük olacaktır. Ebu Hureyre anlatsın kardeşiniz susunda. da Diyor ki biz o günden sonra uyumayı falan unuttuk. Çünkü diyor Resulullah'ın huzurundaki heyetin içerisinde herkes Resulullah'a iman ediyordu. He? Diyor ki kim acaba? Kendimden şüphe etmeye başladım. Ya Rabbi acaba ben miyim? Ben miyim? Son anda ayağa kayacak olan endişesini taşırken herkes bir bir öldü. O heyetteki herkes öldü. Sadece Reccal İbni Unfu ve ben kalmıştım. Acaba hangimizdi o? Cehennemde azı dişinin büyüklüğü Uhud daha kadar olacak olan. Uyuyabilir misiniz Allah aşkına siz söyleyin ya. Resulullah sizin de içerisinde bulunduğunuz bir heyete hitaben diyor ki içinizde birisinin azı dişinin büyüklüğü cehennemde Uhud Dağı'ndan büyük olacak. Uyku mu kalır ya? Diyor ki Ebu Hurayra radiyallahu an ta ki diyor de. Musaylemetül Kezzab'ın safında diyor. Reccal bin Unfu, Zeyd radıyallahu anh İbnül Khattab, Ömer radıyallahu anh'ın kardeşi, onu diyor şehit, onu öldürene kadar. Reccal bin Unfu, Ebubekir Bekir radıyallahu an, Musaylemetül Kezzab'ı elçi olarak gönderiyor. Diyor ki ona İslam'ı hakikatleri, doğruları hatırlat gel. Elçi, İslam'ın elçisi. Reccal bin Unfu Musaylemetül Kezzab'ın devasa ordusunu görünce teçhizatı görünce bir arkasına bakar bir de orduya bakar der ki Ebu Bekir yenilecek Ebu Bekir yenilecek İslam muzaffer olmayacak e olan diyor Reccal'e olacak ben diyor saf değiştirdim güçlünün yanındayım diyor ki Musaylemetül'ün yanındayım Murtet olmuştur Reccal bin Unfu Rabbena la tusiiqulubana ba'de idhedaytana wa hab lana min ladunke Amin. Vallahi akibetimizi bilmiyoruz. Onun için hiçtik. Allah bizi en güzel surette yarattı. Doğruyu ve yanlışı gösterdi ve bizi doğrulardan eyledi inşallah. Onun için akibetimiz de doğru olmalı. Allah akibetimizi hayırlı olanlardan olmayı bize nasip etsin. Onun için kıymetli dostlar ben her zaman derim ki kıyvet bilinci Vallahi bizim amellerimizi koordine etmeli Bu ifadeyi benden daha önce sık sık duymuşsunuzdur O günü çok hatırlamalıyız Çünkü Allah'ın vaadi var ve sözünden dönücü değildir Allah bizi o gün hesaba çekecek Recalı da çekecek Ömer'i de çekecek Bizi de çekecek Zürriyetlerimizi de çekecek Öyleyse bir gün Allah Azza ve Celle hesap verileceği muhakkaksa gelin o Allah'ın razı olacağı bir şekilde olsun. Onun için akıbet bilinci ameli koordine eder. Bu düşünceye sahip ben bir örnek vereyim mi size inşallah? Hiç ziyade kelam yapmadan size Halife Ömer'den bir rivayet paylaşayım inşallah. Vallahi ya, ahiret endişesi bakınız Ömer'i ne hallere sokmuş. Vallahi dertlenmiş, dertlenmiş. Ömer radıyallahu anh, emir al-mü'minîn. Bir gün Hazreti Osman radıyallahu <gülüyor> anh'ın hizmetçisi bunu rivayet ediyor. Tarih kitaplarında. Diyor ki öyle bir sıcak var, öyle bir sıcak var ki işlerimizi görmek için dışarı çıkamıyoruz. Acayip. Muhteşem bir sıcak var. Hatta hemen ilave edeyim mi? Hizmetçisi diyor ki sıcaklık diyor o denliydi ki o yere baktığımız zaman sıcaklık dalgasından diyor ki uzağı göremiyorduk. O denli bir sıcak var. Yani işlerimizi görmek için dışarı çıkamıyoruz bile. Osman radıyallahu anh ile birlikte ayali bölgesi diye bir yer var dostlar. Burası önemli. Ayali diye bir bölgede oturuyoruz diyor. Yani o bölgede bir evde oturuyorlar. Osman radıyallahu anh ile birlikte. Ve de pencereden bir bakıyorlar ki. Gözünün dışında her yeri sarılmış. Elbisesiyle. izarıyla üzerine başını dolamış. İki tane devenin de yularından tutmuş. Birisi zor şer sokakları arşınlıyor. Osman radıyallahu anh diyor ki, Subhanallah, bu sıcakta kim ola ki dışarıya çıkmaya cesaret etsin? Hizmetçisine diyor, git, şuna bir bak gel kimmiş bu diyor ya, bunun derdi ne? Osman radıyallahu anh hizmetçisini gönderiyor. Hizmetçisi tabii yaklaşıyor ama dedim ya, sadece gözleri görünüyor o kişinin, hemen koşarak Osman radıyallahu anh'a diyor ki, diyor ki, efendim, gözlerinin dışında hiçbir yerini göremedim, kim olduğunu tanıyamadım ama, çok takatsiz bir şekilde diyor develerini asılmaya devam ediyor. Diyor ki git, koş, kim olduğunu öğren ve gel. Kim diyor ya? ya bu sıcakta kimse dışarıya çıkmazken bu iki tane deveyi asılmış nereye gidiyor? Bu adamın derdi ne? Gidiyor hizmetçisi. Yakından bakıyor ki öğreniyor. Hemen dönüyor Osman radıyallahu anha diyor ki, o diyor deveyi zor şer, takatsiz olmasına rağmen çekmeye çalışan müminlerin emiri halife Ömer'dir. Hemen toparlanıyor Osman radıyallahu anh. Diyor ki subhanallah, ne ola ki müminlerin emirini sıcakta takatsiz düşse de takati kesilse de yürümeye sevk eden şey. Koşuyor. Aceleyle ivedilikle gidiyor Ömer radıyallahu anh'ın yanına. Diyor ki ya emiral müminin İnsanların sıcaktan dışarıya çıkmaya cesaret edemediği şöyle bir ortamda böyle bir sıcaklıkta seni dışarıya sevk eden hem de iki tane deveyi böyle sürükleyerek yol almana sebep olan şey nedir? Müminlerin emiri durmuyor ha hala. Devesini asılmaya devam. Halifedir ha. Bakınız neyi dert edinmiş müminlerin emiri. Halife Ömer radıyallahu anh diyor ki şu gördüğün iki deve zekat mallarından geriye kalmış sürüden ayrı kalmışlardır. Ve bu iki devenin olması gereken yeri diğer zekat develerinin olduğu sürünün yanıdır. Vallahi onların zayi olmasından, onların başına bir şey gelmesinden dolayısıyla da Allah azza ve celle'nin onları benden hesaba çekmesinden korktum. O gün Allah Azze ve Celle, benden bu develerin hesabını sorarsa, bir de zayi oldularsa ben Allah'a ne derim? O gün gelecek Osman, o gün Allah hepimizi huzuruna toplayacak, bu iki devenin zayi olması halinde, müminlerden ve ahvalinden sorumlu Ömer'den soracak, Başlarına bir şey gelmeden bu develeri sürülerin yanına ulaştırma gayreti içerisindeyim Osman. Ya emiral müminin siz biraz gölgelenseniz şu benim evimde de ben anladım meseleyi şu develeri ben o sürülere ulaştırsam Osman gölgeliye sen git. Vallahi tek cevap. Osman bilir Ömer radıyallahu anh'ın huyunu. Çekine çekine bir daha sorar Der ki ya emir el müminin Gölgelenen siz olsanız da Şu develeri sürüye ulaştıran biz olsak Duymadın mı Osman Gölgede oturacak olan sen Bu develeri o sürülere ulaştıracak olan benim Çünkü Allah Benden onları soracak ünümüzün yöneticilerine hiç girmeyeyim de. La havle la Müslümanlar kana alıyor. Kudüs esaret altında. Allah'ın mübarek saydığı topraklarda kafirler postallarıyla yürüyor. Bırakın iki tane devenin zayi olmasını. Bugün gözlerimizin önünde Müslümanların katledilmesinin sayısı bir günde yüzü geçiyor. Ha? Allah aşkına bunlar Allah Azza ve Celle'nin huzuruna durup da hesap vermeyecek mi? Ha? Bunlar Allah Azza ve Celle'nin huzurunda arzı endam edip de Müslümanlar zayi olurken yerlerinden kalkmıyor olmalarının hesabını vermeyecekler mi? Vallahi de verecekler, billahi de verecekler. Onun için ahiret düşüncesi bizim amellerimizi koordine etmelidir. Yine Ömer radıyallahu an’dan bir örnek vereyim bitireyim inşallah. Bakınız ukba bir kişinin hayatını nasıl düzenliyor. Onun için innallaha la yuhliful mi'ad. O günden şüphe yok dedik ya. O gün gelecek dedik ya. Amellerimizi de ona göre yapmak lazım gelir. Ömer radıyallahu anh'dan önce bir hadis anlatayım ben size. O Ömer radıyallahu anh'ın rivayetiyle örtüştüğü için. Adi İbni Hatim radıyallahu anh. Şöyle bir hadisi var. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ashabına kardeşlerine diyor ki: "Kardeşlerim, vallahi kıyamet gününde Allah Azze ve Celle bir aralık yani arada bir aracı olmadan, tercüman olmadan kullarıyla konuşmaya başladığı zaman kul diyor ilk önce sağına bakacak. Bir telaş içerisinde sağına bakacak ki sadece Allah'ın razı olduğu ameller yazılı. Bir telaşla soluna bakacak. Solunda ise Allah Azza ve Celle'nin razı olmadığı günahlar yazılı. Hemen bir hışımla ve bir telaşla diyor tam karşısına bakacak cehennem narı. Allah'ın Resulü orada söze hemen devamla diyor ki hal böyle, durum böyle. Kardeşlerim, yarım hurma bile olsa nefsinizi cehennem ateşinden koruyun. Yarım hurma yok mu yanınızda? Allah'ı razı edecek kardeşlerinize güzel söz söyleyin. Kendinizi cehennem ateşinden koruyun diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. O günün dehşetini mi tasavvur edin ya? Sağınız hayırlame, solunuz şeramel. Vallahi önünüz sizi, akibetiniz bekliyor. Ömer radıyallahu an çok kısadır ama hakikaten faydalanabileceğimiz bir rivayet olduğuna inanıyorum kıymetli kardeşler. Bakınız Ömer radıyallahu an bir gün hani bu örneği daha iyi anlayalım diye söylüyorum. Bazen acelemiz olur da yolda böyle önümüze çıkan adamlara ya müsaade eder misiniz diye yolu aralarız ya. Tamam yani böyle bir kalabalık çarşıda sizin aceleniz var ama önünüzdeki adam çok rahat yürüyor. Sizin aceleniz var o adamdan müsaade ister hatta elinizle böyle omuzunuzla çarpar gidersiniz Ömer radıyallahu anın böyle bir telaşesi vardır ha çarşının içerisinden böyle hızla geçmek durumundadır Ömer radıyallahu an ki İyes İbn Selam radıyallahu anın babasıdır bu olayın kahramanı Ömer radıyallahu anla birlikte Ömer radıyallahu anh böyle hızlı hızlı giderken İes yani Selam radıyallahu anı yolunun üzerinde ona engel teşkil ettiğini görünce artık ona kırbaç mı dersiniz veya ona artık bir değnek mi dersiniz asa mı dersiniz şöyle bir çekil kardeşim kenara der hafif onu şöyle dürtmüş Ömer radıyallahu anh. bir sene sonra tamam, olay geçmiş gitmiş hiç yani bir konuşma dahi olmamış olayın üzerine bir sene sonra Ömer radıyallahu anhın Seleme'nin hacca gideceğini duymuş Varıyor Seleme radıyallahu anh'ın yarına. Diyor ki kardeşim duydum ki hacca gidecekmişsiniz. Doğru duymuşsunuz ya emir el mu'minin. Halifedir ha. Müslüman'ın derdi onun derdidir. Müslüman'ı gözetleyen, kollayan vallahi öyle bir yöneticidir Ömer. Radıyallahu anh. Seleme duydum ki hacca misin Doğru mu? Doğru ya emir el mu'minin. Hacca gideceğim Allah inayet verirse. Öyleyse benimle bir gelir misin Seleme? Gider. Halife Ömer radıyallahu anh da birlikte Halife Ömer radıyallahu an Şu altı yüz dirhemdir kardeşim buyur Şu da üzerine elbisedir Şunlar da senin azıklarındır Yolda gidereceğin ihtiyacın Olan şeylerin hepsi buradadır Buna ya Ömer Buna ya halife ya emiral mu'minin Ben bunlara bir anlam veremedim Bunlar nedir deyince Selame kardeşim Bunların hepsi geçen sene sana da vurduğum kırbacın Karşılığıdır Bitmedi ha. Seleme diyor ki ya Ömer ya emiral mu'minîn ben hatırlamıyorum hangi kırbaç? Nerede? Yani ben olayı hatırlamıyorum bile siz önüme neler yığdınız ben nerede oldu bu olay hiç hatırlamıyorum deyince Ömer radıyallahu anh sen hatırlama hatırlama Ömer hatırlıyor ya yetmez mi? Ben bunun hesabını nasıl vereceğim? Ömer hatırlıyor yetmez mi? Vallahi ameller böyle olmalıdır. Ukba bilince ameli koordine etmelidir. Allah Azze ve Celle ayaklarımızı kaydırmasın. Allah Azze ve Celle doğrudan sonra sakın ama sakın ya Rabbi bizleri hidayetin ve doğrunun dışında bir yolla tanıştırma. Razı olduğun ameller işleyebilmeyi nasibe muesser kıl. Subhan Rabbike Rabbil İzzeti amme yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vesselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.